amel işlemeyi Rabbim bir nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Amin. Evet. Kavram dediğimizde, kavramların ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi kardeşler? Allah Azze ve Celle dininde, bizlerin öğrenmesini istediği,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 teker teker ne yapardı? Sayardı. Bu şunu gösteriyor. Beli konuşuyor, güzel konuşuyor ve konuştuğu şeyler toplumda ne yapılıyordu? Anlaşılıyordu. Anlamadığını hissettiği an Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen o topluluğa anlayacağı bir yerden ne yapıyordu? Örnek veriyordu. Misaller gösteriyordu ve o insanların anlayışını sağlayacak cümleler kuruyordu. Ve bugün fonumuzun mevzu olan kelime dalalet dedik. Aslında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi bunu her sohbetine başlarken, her nasihatine başlarken, her cuma hutbesine başlarken, her bayram hutbesine, yani bir nasihata, bir nikaha herhangi bir olaya başlarken her zaman söylemiş olduğu sözlerin arasında bu dalalet kelimesi nedir? Var. Çok çok dikkat ediyor. Ve sürekli gündemde ne yapıyor? Tutuyor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 Kaçtan ya da unutarak doğru yoldan ayrılmak demektir ki, galaretin bir başka tanımı olarak şöyle yapabiliriz, Maksada ulaştıran yolu bulamama, iştenen sonuca götürmeyen bir yola girme, ya da arzu edilen sonucu kazandıran her türlü yoldan ve metottan ayrılma. Şimdi düşünün, şurası cennet yolu olsun, şurası da cehennem yolu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 Şeytan oradan girerek saptırtabilir. Mesela bu saptırma yollarından bir tanesini örnek verecek olan var. Bir tane. Nereden saptırabilir? Evet Çangırlı hemşerim. <gülüyor> mesela insan çok sinirlendiğinde mesela iş yerinde hı. arkadaşına e, herhangi bir şey söyleyerek onu üzerek başka yola saptırmasına sebep olabilirsin. İlişkiyi ya, bozabilirsin. Ya, i̇lişkiyi bozabilirsin. O da kötü bir yani insanı e, felalete evet. sükülen bir söz olabilir diye düşünüyorum. Tabi. Kibir, aleykisselam, gadad, enaniyet, bunlar ne yapar? Bu noktalara geldi mi, iblis hemen ne yapar? Girer. Mesela Farun, düşünün, Musa aleyhisselamın yakınıydı. Onunla tanışan birisiydi. Ama Farun, zenginliğini ön plana getirerek ne yaptı? Büyüklendi. Deptebe içine girdi şeytan hemen oradan yakaladı, onu ne yaptı? Saptırdı. Hatta o malı mülkü ve tanıdıkları da hiçbir sayıda ne yapmadı? Vermedi. Demek ki dalalete düşmenin, dalalet kelimesinin bir yansıması da neymiş? Saptırma anlamında. Evet. Yine kardeşlerim, saptırma manasına daha tepede örnek verecek olursak, Allah Azze ve Celle, Firavun'u örnek veriyoruz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 İnsanları gördükleri yerde hayvan boğazlar gibi hayvan boğaz diyorlar. Sebebi de oraya yeni bir sistem getiriliyor. Yeni sistemde okuma, giyim, kuşam, gençliğin eğitimi farklı bir sistem. Müslümanlar da diyor ki biz Müslümanız, biz bunu istemiyoruz. Siz bunu istemiyorsunuz diyerek, niye, niye istemiyorsunuz diyerek o insanlara e, üzerlerine giderek çok rahatlıkla zulüm ne yapılabiliyor? yapılabiliyor. İşte Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, burada Firavun ne yapıyor? İşte ben siz ilahınızım. Siz bana danışmadan nasıl iman edersiniz diyerek ne yapıyor? Burada firavunun zulmünü gündeme getiriyor. Aleykümselam alın. Ve firavunun kıssasını genişçe şöyle düşünecek olursanız, orada firavunun zulmünü çok iyi bilen, onun hilesini bilen daha önce şiirbaz olup da hidayete erenler, sen bize ne dersen de, biz yine de hak bildiğimiz yoldan ne yapmayacağız? Dönmeyeceğiz. Allah bizi böyle ihlaslardan eylesin. Yani bir zenginlikten saptırdığı gibi bu örnekler Kur'an'da çok bir de zalimle sırt can, mal, namus, yaşama hürriyetlerinden alınarak da saptırma yoluna ne yapılabilir? Güdülebiliriz. Veyahut Allah o günlere bizleri eriştirmesin. Deccal'ın nesinden bizleri korusun. Deccal'ın olduğu bir ortamda hiçbir şey olmayacak zaten. Alimler onun deccan olduğunu bildiği anda gidip tabi olacaklar. Düşünün, alimler bile ona tabi olabilecekse fitne ayıfa çıkmış demektir ki hak, hak, kara, hepsi birbirine ne yapıyor? Giriyor. Ve zulüm hak safaya geliyor. Ve hatta bir günü onun diyor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 yüksek yüksek dağların diyor tepesine esen rüzgar yağan farz dolu nasıl diyor cilt çibıldak bırakıyorsa o kafirlerin yapmış olduğu ameli de Allah ne yapacak? Böylece boşa çıkaracak. Yani ihlaslı olmayan Allah için yapılmayan hiçbir ameli Allah Azze ve Celle ne yapıyor Kabul etmiyor kardeşler. Onun için bir manası da neymiş? Boşa çıkarmak. Evet. Dördüncüsü azap anlamında kullanılmıştır. Kur'an cehennem dalal içinde olmakla tarif etmektedir ki bu da onlar takdınlan azaptan başkası değildir. Onlar dünyadayken ateşi ne yaptılar? İnkar ettiler. Hatta kabir azabıyla alakalı veyahut kabir sorusuyla alakalı sorulara girecek olursanız dünyada e, dalalet içinde yaşayanlara Rabb'ın kim? Dinin ne? Sana gelen elçi kim? Kitabın nedir sorularında o ne yapacak? Dalalet ehli. Dünya belki de bir şey diyordu ama neydi ki be be be diyecek, dili ne yapmayacak? Dönmeyecek. Hani toplum içinde bir şey anlatırken ha, öyle ya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 ve onu tebliğ edenlere karşı hile ve tuzaklar hep boşa çıkmıştır. Bu tuzakların sahipleri yaptıklarının karşılığında hüsrana uğramışlardır. Kur'an bunu bir yerde dalal kelimesiyle ifade etmiş ve mümin nübeste bunun hüsran anlamında geçtiğini bildirmiştir. Düşünün mesela bir ashab-ı uhdutu ele alın. Hatırlıyor musunuz bu kısrayı? Delikanlı ne yaptıysa oranın e, silahını kendisini ne yapamıyor? Öldüremiyor. Ama en sonunda çocuk ona öyle bir tuzak kuruyor ki Allah'ın tuzağı, tuzakları nedir? En hayırlısıdır. Beni diyor halkı topla, bir ağaca as ve benim yayımla, benim sadığından bir o ok halk ve bu çocuğun Rabbinin adıyla diye ne yap, çek diyor. Firavun oht diyor kurtulma yoluna kadar güzelmiş ve ne yapıyor? Güya o çocuktan ve tevhid davetinden kurtulacak. Ama attığı ohla her taraftan insanların bu çocuğun Rabbinin adıyla sesleri ne yapıyor? veriyor. Güya tevhid sesini, davet sesini susturmaya çalışan Firavun ne yapıyor? Hüsrana uğruyor ve derin derin ateşler yakarak o inananları, iman edenleri sohtürmeye çalışıyor. Ama e, başarılı olabiliyor mu? Yok. Hatta anlatılan kıssalardan birinde bu vakayla alakalı kadının birisi atlamaya ne yapıyor? Tereddüt ediyor. Encikteki çocuk atla ana atla. Ahiretteki ateş bundan nedir? Daha yalın diyerek annesinin tereddütünün gitmesine sebep oluyor. Allah galalete düşenlerden eylemesin, evet. ısrana uğrayanlardan eylemesin bizlere. Evet. Yine Kur'an'da yanılma anlamında kullanılıyor. Bakın, bu da Yusuf Aleyhisselam'la alakalı gelen kısçıya baktığımızda, Yusuf'un kokusunu burnunda tüter buluyorum diyen Yahuda oğulları Allah adına hayret, sen hala geçmişte ikinin yanılgıdaşın, Yanılgı...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 kim imanı küfre değiştirirse artık o dalalete düşmüş, doğru yolu sapıtmış olur. Yani imanı küfre tercih eden ne olmuş? Dal dalalete düşmüş, hak yoldan ne yapmış? Sapmış olur. İster mümin olsun, ister inkarcı olsun, Allah'ın ve Resul'ünün emirlerine karşı gelen dalalete düşmüştür ve sapıkla girmiştir. Allah'a şirk koşan müşkütler de derin bir şapıflık içindedir. Allah Azze ve Celle Ahzab 36. ayette ne diyor? Evet, ne diyor? musunuz? Allah ve Resulü bir şey emrettiğinde mümin erkek ve mümin kadınların bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Demek ki biz inananların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 doğru yoldan satmış kimseler. Bunlar hepsi ayet kardeşlerim. Allah'ı onun meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar edenler. Nisa'yı 36. Peygamberin çağrısına kulak asmayan, onunla alay eden Furkan 41-42'de. Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu kabul etmeyenler. Fussilet 52'de.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 Kalbinde nisa kaşkalığı bulunan münafıklar, münafıkın altı, ehli kitap, Mayıda, 377'de, doğru yoldan sapmış kişilerdir. Bununla alakalı, Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete gittiğimizde birçok örnekleri görmeniz mümkün kardeşlerim. Evet, Rabbim, dalalette olan değil, hidayette olanlardan eylesin bizler. Dalalette olanların özelliklerine baktığımızda,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 Allah Azze ve Celle şunu yapma diyorsa muhakkak insanoğlunun ona yok ben bunu yapacağım. Yani bunu muhakkak işleyeceğim. Yani kafada pura pura pura kafaya muhakkak onu ne yapıyor? Takıyor. Halbuki e, hidayet insanın fıtratına daha uygundur. Bakın düşünün zinadan çıkmış. Zina ettiğini gördüğümüz bir insanı çekin sorun. Sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam diyecek. Rengi değişecek adamın. Hanımının, kelinin, karının, yani bütün kadın tayfesinin, sayın adamın rengi atar. Hatta biraz daha sinirlidirse tepene çıkar. E peki geldiği yer neresi? Yani demin ki işlediğin fiil kimin? Belki birinin farisi, birinin kızı, birinin annesi, doğru mu? Yani bu fiili işlerken Aklına ne yapmaz gelmez belki de zevkler ama yapma denilen ifadede ne yapmaz geri durmayı kendine layık görmez. Maalesef kardeşlerim hidayete uyma insan fıtratına daha uygunken dalaleti tercih edenler, akıl ve duyularını yerli yerinde kullanmayıp da sapıtlığa düşenler ve boş da saptıranlar şüphesiz zalim kimselerdir.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 ve kötülük odakları insanları hidayetten uzaklaştırıp dalalete düşürebilirler. Bakın daha önceki derslerde hatırlıyorum herhalde Harun istemişti size. Hâb bin Malik olayı vardı. İşte, değil mi bunu size? Ne hatırlıyorsunuz oradan bu konuyla alakalı? Mesela Hâb bin Malik'ten sahabeler konuşmazken birisi gelip ona bir teklifte bulunuyor. Hatırlıyor musunuz?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 Yaradılışı gereği itaat etmeye de isyan etmeye de nedir? Melih nedir? Onun için Allah Resulü'nün kalplerden bahsederken biz de teneke kalpten bahseder Biliyor musunuz bu teneke kalbin ne olduğunu? İmam Taberi naklediyor sahih bir senetle. Allah Resulü diyor ki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 İtaat eden de, isyan eden de atık delillerden sonra itaat etsin, atık delillerden sonra ne etsin küfür etsin. Tabi malin durumu neydi o adam? O yani o şekilde oldu. Çatlayıp. Çatlayıp. Herkes çarşıya inip hazırlık yaparken Kâflet. ben yarın yaparım.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 Cezay, savaşa gitmiyordu. Cehda gitmiyordu. Cihad, Cihad Allah'ın emridir. Devlet olduğunda, emir olduğunda, ancak mazeret sahibi olanlar kalıp gelirdi. Başka kalan mı? E, aklını iyi kullanan, Allah'tan gelen hidayet sebeplerini iyi anlayan, yani Allah'ın kitabını ve onun resulünü idrak eden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 Allah uyarıyı dikkate alan sandı Müslümanlardan eylesin Yine kardeşlerim, Sıravun gibi gülüm, günah işleyenler ve onun yanındaki sınıfı kendilerine uyanlarını ne yapmışlardır? Saptırmışlardır. Sıravunun Kur'an üzerinde çok durduğu tipik bir isyancı kişiliktir. Baş kaldıran bir tiptir. Yeryüzünde azıp sapmanın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 he Bitmez kıyamete kadar <gülüyor> bitmez de ee, yani şu an onlara kullanılan şey hepsini onda ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Kullanılan adı da Öyle mi? Evet. Kendini şapuklukta olduğu gibi üzerinde hakimiyet kurduğu kitleleri de kendisi gibi sapıklığa götürmenin hep gayretindeydiler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 ve benzeri heykellerde de bunların nedir? Saptırma sebepleridir. Bakın bu sapıklara İbrahim 36'da bildiriyor Allah Azze ve Celle. Hepsinin bir neyi vardır? Hı? Taptıkları bir putu vardır. İnşallah bir dahaki haftalarda hayvanlarla alakalı size bazı dersler yapacağım. Bu hayvanları simge edinen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 Onun hareketleriyle kendini ne yapıyor? Özdeştiriyor. İnşallah bir dahaki hafta olmasa da bir hafta ders hazır da şurada bazı dersler var ama hayvanların neden bindiklerini ve insanların da neden peşinde gittiğini örneklerine gireceğiz. Mesela Bakara suresinde ineğe tapan fırkalardan hepimiz okumuşuzdur Aklımızda bir şeyler var değil mi?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 4 cilt böyle kitaplar yazdığını biliyor musunuz? hayrından? Yani düşünün ilahlarını anlatırken. Bu kadar sapıklık içine ne yapmışlar? Düşünmüşler. Allah onların yolundan değil, hidayete gidenlerden ilgisiniz. Evet. Muhakkak dalalet varsa, demek ki dalaletin önderleri de var. Hidayette olmayan, Allah'ın çizdiği çizginin dışında yaşayan ve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 ben o çoğunluğu istemek zorunda neyim? Değil mi? Yani herkes şuraya gelmiş, tuble şurası diyor. Bu Burayı açtığımızda arifadaşlarımız diyor ki, Azmi tuble neresi? Aklıma gelmiş kendi. Düz mü, koşar mı? Düz. Biz hep düz mi kıldık Azmi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. sen yıktın <gülüyor> bu köşe diyen kimdi Başkan ben dedim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam ben dedim şimdi düşünün bütün topluluk mamazı şöyle buluyor ama bir arkadaşımız da diyor ki doğrultu bile böyle tek başına oraya doğru kurşak o kardeşimiz yanlış mı yapıyor? Doğru mu yapıyor? Doğru, doğru, doğru. Arkadan birisi gelse şimdi, İsa'nın oradan geldiğini düşünelim. Bakıyor ki topluluk bu anda arkadaşımızın birisi de tek başına böyle kılıyor. Şimdi o kardeşimiz çoğunluğa uyması lazım? Hak olan tek olana uyması lazım? Yani çoğunluk ne yaparsa yapsın, dalalette, dolu düzgün giderse gitsin, hak olan tarafı seçen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 kişilerin peşine gittikleri önderlerdir. İster dini anlamda olsun, ister siyasi anlamda olsun, toplumun önündeki kişilere imam, önder, lider, başkan gibi ne yapıyorlar? Sıfatlar koyuyorlar. Önder konumundaki kişiler sapıklık üzerinde ise peşinden gidenlerde ne yapıyorlar? Aynı. Hani bazen derler ya koyunun bir uçurumdan gitmiş, sana Öbürler de peşinden gitmiş. Şu kadar telefonmuş. İnanın Allah bunları bize bir örnek veriyor. Yani anlayana, akıl sahibi olanlara bir örnek. Boyun kadar yok. Evet. Birinde imamı, önderi, imamı, körü körüne taklit veya takip etme, onların yanlışlarını kabul etme, tehlikesini de ne yapıyor? Beraberinde getiriyor.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 Bundan sonraki derslerden bir tanesinin adı da Belam. Belam'ın ne olduğunu bilir misiniz? Yani Firavun varsa Belam da var. Firavun varsa, Belam varsa karun da var. Hamam da var. Yani bu kavramların hepsini yerli yerince ne yapma görmek zorundayız ki konu bütünlüğü anlaşılsın. Allah Azze ve Celle'nin Resulü diyor ki kardeşlerim Ümmetin hakkında ümmetin hakkında en korktuğum şey şarttırıcı imanlar önderlerdir. Evet. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun kardeşlerim. Müslüman ümmet hakkında böyle bir korku duyuluyorsa küfür önderlerinin peşinde gidenler hakkında daha fazla endişe etmek gerekir. Çünkü küfür önderleri insanları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 Böyle bir devirde böyle insanlar mı olur? Niye? Çünkü cennetleri burada Burada olunca sen ne yapıyorsun? Onların hayatlarını gördüğünde veyahut konuştuğunda, ikaz ettiğinde cehenneme çeviriyorsun. Bırak adam, içecekse gitsin, zina edecekse gitsin, istediğini yapsın, karışma, senden iyisi nedir? Yok. Çünkü onlarda bu var. Ama İslam'daysa böyle değil kardeşler. Münter'i gördün mü ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Sahabe, e Allah'ın Resulü'nün namaz kısaldı mı diyor. Yani sahabeyi o kadar, Allah Resulü'nü o kadar izliyorlar ki sahabe, peygamberin üzerinde bile ne yapıyorlar? İzlikle duruyorlar. Ne oldu ki ben tam kıldım diyor. Eğer hakkıyla peygamberlerini izlememiş olsalardı, namazda dört rekatli kılacak bir namazı iki, veya dört kılacağını üç, veya dört kılacağını beş kıldığını nereden bileceğiz?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 Demek ki saptıran insanlar, diğer insanları da ne yapıyorlar? Saptırıyorlar, toplumları da peşlerinden gönüllü, gönülsüz sürükliyorlar. Bir de kardeşlerim kıyamet alametleriyle alakalı rivayetler hatırlayacak olursanız, yere batan bir ordudan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Konuyu ışık tutması açısından örnek veriyor. Ayşe annemiz diyor ki ya Allah Resulü diyor,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 Onların baktığı gibi ne yaparsınız Siz de batarsınız. Ama diyor ahirette ikiden birine gireceksiniz. Yani iman ede ya cennete ya cehenneme. Onlar gibi ne yapmıyor? Olmuyor. Ama batarken birlikte batıyorlar. Aynı yerde. Evet. Gelelim zalalete düşme sebeplerine. Gelelim mi? Yeterim. Tamam. İyi. Yani ben hızımı almışken de ondan diyorum. Bazı insanların hidayetten yük çevirip dalaleti satmalarının bir takım sebepleri vardır. Ee, bu sebeplerin siz say, Saymak ister misiniz? Evet. Hikmet amca bir tanesini de insanın yetiştiği ortam nedir? Önemlidir. Aldığı eğitim önemli. Yediği içtiği önemli cehalet önemli. ilim ehlinin olmaması, sapan ve saptıran insanların fazla olması nedir? Hep galalet sebepleridir. Ve yine mesela Yahudilerin, Hristiyanların bulunduğu ortama bakalım. Fahamlar ee, veyahut da rahipler kitaplarını ne yaptılar? Tahrif ettiler. Hem kahir oldular, hem öyle bir tahrif ettiler ki gelen nesil sağlam bir İncil, sağlam bir tevrat hala ne yapamıyor? bulamıyor. Yani gelen nesillerinde kafir olmalarını ne yaptılar? Sebep oldular. Demek ki dalalete düşme sebepleri çok kardeşlerim. Özellikle Müslümanların dalalete düşmelerine şu. Dinde sonradan ortaya çıkan bidatların çok büyük önemi vardır. Yani biz Müslümanların dalalete düşmesinin sebebi bidatlara düşmemizdir.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 Anlayamaz. Allah razı olsun. Ve bidatları hayat haline getirenlere baktığımızda ise onlara gidin İslam'a hıfkın, size din düşmanı diye saldırırlar. Demin buraya gelirken siyah sarıklı bir sakallı amca ile Selam verdim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü kurban dedi. Şimdi o kurbanı buraya getirip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 mükafatını da Allah'tan beklerse, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ashabını şöyle göstererek sizden 50 tanenizin ecdi kadar ecir vardır diyor. Sahabe tacip ediyor diyor ki, Allah'a mesuluh o kendi zamanlarındaki 50 tanesinin ecdi kadar mı? Yani kendi zamanımızı bile düşünsek az bir ecir mi kardeşler? Şimdi bir benim yaptığım hayri düşün, Bir kardeşimizin, bir o kardeşimizin, bir o kardeşimizin. Yani 50 tane Müslümanı şöyle bir sayıp hiç sahabe devrime gitmeyin. Bu bile az bir amel değil. Fikümsenecek bir amel de değil. Ama cennetle müteaffatlanmış o sahabeyi zikrederek ne yapıyor? Onlardan 50 tanesinin eczi kadar diyorsa demek ki hayrı büyük olanın da belası da neymiş? Çok çok büyük. Allah Azze ve Celle bizleri dine sarılanlardan eylesin. Amin. Bidatı hayat haline getirenlerden Eylemesin kardeşlerim. Ve din ve ayrılık çıkarmak da sapıtmanın bir başka nedenidir. Bakın bütün çıkan fırkayı dalların hepsi haktan inhaf etmişlerdir. Hep arada tefrika çıkarmışlar ve ilk inhira alimlerin birbirini beğenmemesinden başlamıştır biliyor musunuz? Bakara 213'ü çok mu? Alimlerinin sırf birbirlerine yaptıkları hasret, insanları ne yapmış? Birbirlerine bölmüştür. Ve bu da sapma sebebidir. Vallahi Azze ve Celle onlara peygamber göndermiş, peygamberle birlikte ne yapmış? Bir de kitap ve ne için? Aralarında iltilafa düştüklerinde hal çaresiz. Sadece mümin olan diyor, hakka ne yapar? Kulak verir diyor. Evet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 Sizin diyor yöneticileriniz Allah'ın indirdiğinden bir kısmını alır, bir kısmını infar ederse, yani uymazsa, sizden olmayan bir düşmanı Allah size ne yapar? Musallat eder Yani elimizdekinin bir kısmını ne yapar? Alır diyor. Evet. Dinlerini parçalamanın bir başka şeyi de böyle dedik. Yine böyle yapanlarla kendi grubunun anladığı şeyi din zannedenler arasında da hiçbir fark yok. İsimleri bugün Nurcular veya Nur tarifesini ele alalım. Ha bunlara düşmanlığım yok benim arkadaşlar. Ama anlayışlarını hizimde iziplerini gruplarını bir din haline getirmişler mi? Allah aşkına bir bakın. Neresi İslami bunların? Kitaplarından tut. Yaşantılarına ve misyonlarına bakın.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 onun insana kazandırdıklarını, İslam'a uymakla elde edebilecek kazançlarını, Allah'ın vereceği mükafatı, maadi ve vereceği cezayı, vahidi bilmeyenler, bu gibi konularda cahilce hareket ederler ve hidayetten yaparlar. Düşünün şimdi, yaptığı amelin kendisini cennete götürdüğünü hesap eden birisini tadından yenmez değil mi? Ama yaptığı amelin kendini cehenneme götüreceğini idrak edemeyen bir insanın hareketleri ne olursa olsun o insana fayda vermediği gibi peşindekiler ne yapmaz? Vermez. Allah Azze ve Celle mükafatı ölenlerden eylesin kardeşlerim. Yine bizleri hep e, gerici, düşüncesiz, cahil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 kendini aklamak zorundadır. Aklayamazsa suçludur. Bakın İslam'a, insana nasıl değer verir? Bir insana suç misket ettiğinde onu ispatlamak zorundasın. İspatlayamazsan istiradan durumuna göre birçok cezalar nedir? Haklar vardır. Hatta bir koca kendi karısını kendi gücüyle zina ederken bile görse, dört şahit getirmek zorunda kardeşler. Düşünün. İslam'la güya, çağdaş olan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 Birinin elinde Kur'an görsen ne kadar sevgilim? Mesela Osman diye bir kardeşimiz var, yanından Kur'an hiç ayrılmaz. Devam. Notlarını alır, bakın, bilgi insana ne yapar, devamını hayat verir. Yaşar'ı söylemeye gerek yok, bohçası her zaman sırtında ya bir Bukhari ya İbn-i Kesir ya bir şey, bunlar güzel şeyler. Dalaletten uğraşacağını, ne yapar insan? Canım mı sıkıntı? Al, kitap okurken uyuk ya. Televizyon seyrederken uyuyup kalacağına dedikodu gıybet yapıp gözlerini falda açıp kulaklarını dört açacağını, kitap okurken uyuyup Değil mi? Ne dediği Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah hidayette gidenlerden eylesin. Allah'tan gelen hidayetin kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim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 Ahirete inancı insanın zarif artık günaha doğru o insanın çok rahatlıklan adımlar atmasına geliyor. Çünkü artık esabı adam yalanlamaya başlamış, güven ne atmış gitmiş ona verilen müjde den sanki yapabildiğini tipinde ne yapmış? hareket etmiş şeyin otur dedim evet. bir de bazı hareketlerde Allah Azze ve Celle Lokman altıda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 Şiirine göre, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde e, her tarafın ilin olmasını isterdim. Şiirde olmaktansa demiştir. Ama harp meydanında kafirlere karşı meydan okumada, onları hicvetmede tık Cibri seni destekliyor demiştir. Yani helal olduğu yerde var, haram olduğu yerde var. Mesela öyle insanlar var ki şiir olarak telli sazdır bunun adı, ne ayet dinle, ne kadir. Şeytan bunun neresinde diyor. Ne dersin bu şiire? Altında da Dadalı olan, Fil Sultan aptal, artık neyse yazıp gidiyor. Evet. Lehvel hadise, boş, işe yaramaz, insanı Allah'tan ve O'na itaattan uzaklaştıran her türlü söz ve meşguliyete ne deniyor? Lehvel hadis, boş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 Verdiğin misallerde anlaşılmıyorsa artık onun adını da ne yapın siz koyun çünkü artık onlar Allah'ın fıtrat üzere yarattığı o kalbi ne yapmış özelliğini bitirmiş. Hidayete kapalı, şirke, küfre, şüpheye ve sapıklığa, dalalete ne yapmış açık hale gelmiştir. Ama hidayete ise kapıları kapatmış ve süzgüyü de sürmüştür.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 batıl olan her şeyi kabul etme, Allah'ın emrine aykırı yaşamaktır. Bu sıfat maalesef inkarcıların ve müşriklerin sıfatıdır. Allah bu sıfatı müminlerden aşın. Böyle bir sıfat varsa da Rabbim hayliyle değiştirsin bizlerden. Demek ki bu kavram çok çok önemli bir kavram arkadaşlar. Meseleyi güzel kavrayıp güzel anlamak gerekir.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 Çocuklarını okula göndermekten ne yapıyorlar? İmkina ediyorlar. Adamlar bir yerde haklı. Şimdi göndermeyince haklı mı? Değil. Karşı bir alternatifleri de yok adamların. Onları göndermemekten daha çok ne yapıyorlar? Dalaretli sürükliyorlar. Yani Müslümanlar maalesef sağduyuyu öyle bir kaybetmiş ki buraya niye tükürüyor? Bu. Şöyle tükürüyor, sakal. Yani Duyarsız kala kala kala ilgisiz alakasız kala kala kala ne yaptıklarını farkına giremeyen haline ne yapmış gelmiş. Ve gelmişiz. Allah bizleri Hatta dönemlerde eylesin. Evet. Birbirini devamlı hakta eğitenlerden eylesin. Evet. Müminler biliyorsunuz İslam'ın dalalet, sapıklık dediği hayat anlayışlarını davranışlarını, fikirlerini iyi tanımalı ve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 istemiştim. Fatiha suresinde yer alan şu duayı pratik hayata Allah geçirmeyi bizlere nasip etsin. Ya. ya Rabbi bizi doğru yola ilet kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve dallim olanların yani şapıtmışların yoluna değil. Allah'ın mutlu Eşe ben illa ente Estağfirullah ve tuzulü Elhamdülahi Amin